Allah şöyle der, sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için Ey Rabbimiz şunlar bizi saptırdılar, onlara bir kat daha ateş azabı ver derler. Allah der ki her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır fakat bilmiyorsunuz.